Nafile namaz kılmak mı, yoksa tavaf yapmak mı daha faziletlidir? Hacca giden kardeşlerimiz, daha ziyade Kabe'yi tavaf etmelidir. Şire nafile namaz her yerde, her zaman kılmak mümkündür ancak. Tavaf yapmak her zaman mümkün değil, aynı zamanda tavaf daha faziletli olanıdır. Onun için bolca tavaf etmelerini tavsiye ederiz ancak nafile namaz da kılmaktan geri kalınmamalıdır.